Cuma suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla göklerde ve yerde ne varsa hepsi gerçek hükümdar, kutsallığın kaynağı, güçlü, doğru hüküm veren Allah'ı tesbih eder, onu yüceltir. Allah, ümmilere yani Mekkelilere kendilerine Allah'ın ayetlerini tilavet etmekte, onları kötülüklerden arındırmakta ve onlara kitap ve hikmeti yani doğru hükümleri öğretmekte olan bir elçi göndermiştir. Daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içindeydi. Henüz kendilerine katılmamış bulunan diğerlerine de yani sonraki nesillere de bu elçiyi göndermiştir. O güçlüdür, doğru hüküm verendir. İşte bu Allah'ın dilediğine yani layık gördüğüne verdiği lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat'ı taşıma sorumluluğu verilip de onu taşımayanların örneği, kitaplar taşıyan eşeğin örneği gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlamış olan toplumun örneği ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. De ki, Ey Yahudi olanlar, Diğer insanlar değil de, Yalnızca kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, Ve bu konuda doğruysanız, Ölümü isteyin bakalım. Onlar, Kendi elleriyle önceden yaptıkları işler, Yani günahları sebebiyle ölümü istemezler. Allah zalimleri iyi bilendir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm şüphesiz ki sizi yakalayacaktır. Sonra da görünmeyeni de görüneni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz ve yaptıklarınızı size bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü salat yani namaz ibadeti için çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için hayırlı olandır. Salat yani namaz bitirilince yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok hatırlayın. Umulur ki kurtulursunuz. Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gider ve seni ayakta yalnız bırakırlar. De ki Allah'ın katındaki kazanç eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.